Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Kara Peter Vakası Dostumu ne fiziksel ne de ruhsal açıdan 1895 yılındaki kadar iyi gördüm. Giderek artan ünü, beraberinde yoğun bir çalışma programını getirmişti. Baker sokağındaki mütevazi evimize gelen ünlü kişilerin isimlerini açıklamak bir yana, kimliklerine dair bir ipucu bile verecek olsam çok büyük bir kusur işlemiş olurdum. Holmes bütün büyük sanatçılar gibi yalnızca sanatı için yaşıyordu ve Haldirnest Dükü vakasını saymazsak paha biçilmez hizmetlerinin karşısında büyük bir ödül istediğini pek hatırlamıyorum. Dünyanın haline karşı öyle kayıtsız ya da öyle garipti ki, o problemleri ilgisini çekmediği zaman zengin ve güçlü insanlara yardım etmeyi reddederken, Hayal gücüne hitap eden, dehasına meydan okuyan, dramatik ve garip öyeler içeren bir vaka söz konusu olduğunda, mütevazi bir müşterinin problemine haftalar boyunca bütün ilgisini verebilirdi. 1895 unutulmaz bir yıldı. Kardinal Tosca'nın ani ölümüyle ilgili ünlü araştırmasından tutun da, ki bu vakayı papanın özel ricası üzerine çözdü, Londra'nın baş belalarından biri olan Kanarya terbiyecisi Wilson'ın tutuklanışına kadar peşi sıra gelen ilginç ve garip vakalarla meşgul olmuştu. Bu ünlü iki vakanın hemen arkasından sırayı oduncu sığınağında yaşanan trajedi ve Kaptan Peter Keren'in ölümünü saran esrar perdesiyle ilgili vaka aldı. Bay Sherlock Holmes'ün vakalarının toplanacağı bir eserin bu garip olaya yer vermeden tamamlanmış sayılması olanaksızdır bana kalırsa. Dostum Temmuz'un ilk haftası boyunca sürekli evimizden çıkıp uzun saatlerini dışarıda geçirmeye başlayınca bir şeylerin peşinde olduğunu tahmin etmiştim. Bu sırada kaba görünüşlü bir sürü adam dairemize gelip bana Kaptan Basil'i sorunca Holmes'un kendi anlaşılmaz kimliğini yeni bir dış görünüş ve ismin altında saklayarak çalışmalarını sürdürdüğünü anladım. Londra'nın çeşitli yerlerinde kimliğini değiştirebildiği en az beş küçük sığınağı vardı Holmes'un. Peşinde olduğu yeni işiyle ilgili bana hiçbir şey söylemiyordu. İnsanları konuşmaya zorlamak gibi bir huyum yok ama sonunda araştırmasının ile ilgili bana gösterdiği ilk elle tutulur işaret gerçekten çok ilginçti. O gün kahvaltıdan önce evden çıkmıştı ve ben tek başıma kahvaltı masasında otururken döndü. Başında bir şapka vardı kolunun altında da sanki sıradan bir şemsiye gibi taşıdığı çivili bir zıpkın sıkıştırmıştı. Aman tanrım Holmes diye bağırdım heyecanla. Bu şeyle Londra sokaklarında dolaştığını söylemeyeceksin herhalde. Kasabımıza kadar gidip geldim. Kasabımıza mı? Ve büyük bir iştahla dönmüş bulunuyorum. Kahvaltıdan önce yapılan egzersizlerin son derece faydalı olduğuna hiç kuşku yok sevgili Watson. Bahse girerim bu sabah yaptığım egzersizin nasıl bir şey olduğunu tahmin edemezsin. Denemeye bile niyetim yok. Kendine kahve koyarken sessizce kıkırdıyordu. Bu sabah Alerdis'in dükkanının arka tarafına bakmış olsaydın, tavandaki bir kancaya asılı ölü bir domuz ve ona çıldırmış bir şekilde bu aletle vuran önlüklü bir adam görürdün. O enerjik adam benden başkası değildi ve ne kadar güç harcarsam harcayayım, o domuzu tek bir darbeyle delmemin mümkün olmadığından kesinlikle eminim artık. Belki sen de denemek istersin he? Dünyada olmaz. Peki neden böyle bir şey yapıyordun? Çünkü dolaylı olsa da oduncu sığınağı vakasının üzerinde bir etkisinin olabileceğini düşündüm. Ah Hopkins, dün gece telgrafını aldım. Doğrusunu istersen seni bekliyordum. Bize katılmak istemez misin? Misafirimiz gösterişsiz bir takım elbiseye bürünmüş ama resmi üniformaya alışkın olduğunu gösteren dik duruşuyla son derece zeki görünüşlü, 30 yaşında bir adamdı. Bu kişi Stanley Hopkins'ten başkası değildi. Holmes'un geleceğiyle ilgili büyük umutlar taşıdığı, karşılığında ünlü amatörün bilimsel metotlarına bir öğrenci saygısı ve hayranlığıyla yaklaşan genç bir polis müfettişi. Hopkins'in kaşları çatıktı ve masamıza otururken çok huzursuz görünüyordu. Hayır, teşekkürler efendim. Buraya gelmeden önce kahvaltı ettim. Geceyi şehirde geçirdim çünkü dün rapor vermeye gelmiştim. Rapor edecek neyim vardı peki? Başarısızlık efendim. Tam bir başarısızlık. Hiçbir ilerleme kaydedemedin mi? Hayır, hem de hiç. Olur şey değil. Galiba vakaya bir göz atsam iyi olacak. Ah Bay Holmes, bunu yaparsanız dünyanın en mutlu adamı olurum. İlk büyük fırsatım bu ve aklımı kaçırmak üzereyim. Tanrı aşkına, benimle gelip yardım edin. Tamam tamam. Tesadüf ki eldeki tüm ipuçlarını inceleme fırsatım oldu. Araştırma ile ilgili raporda dahil. Bu arada suç mahallinde bulunan o tütün kesesiyle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Orada bir ipucu yok mu sence? Hopkins şaşırmış görünüyordu. Adamın kendi kesesiydi. İsminin baş harfleri vardı içinde. Sonra fok derisindendi. Bildiğin gibi adam eski bir fok avcısıydı. Fakat bir piposu yoktu. Haklısınız efendim. Bir pipo izine rastlayamadık. Çok az içiyor olmalı. Belki de dostlar için yanında tütün bulunduruyordu. Tabii, kuşkusuz. Konuya değinmemin tek sebebi Vakanın benim elimde olması durumunda araştırmamı o noktadan başlatmak isteyeceğimi düşünmemdi. Neyse dostum Dr. Watson vakayla ilgili hiçbir şey bilmiyor ve doğrusu olayları baştan dinlemenin bana da bir zararı olmaz. Önemli ayrıntıları şöyle bir tekrar edersen iyi olur. Stanley Hopkins cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Burada ölmüş kaptan Peter hayatı hayatıyla ilgili bilgiler veren birkaç tarih var. 1845'te doğmuş, 50 yaşında, son derece cesur ve başarılı bir fok ve balini avcısı olduğu bilinen bir gerçek. 1883'te Denizaltı adlı buharlı geminin kaptanı oldu. Birçok başarılı yolculuğa imza attıktan bir yıl kadar sonra 1884'te emekliye ayrıldı. Bunu takip eden birkaç yıl boyunca çeşitli ülkeleri dolaşmış ve ardından Sussex'teki Rowe ormanının yakınlarında bulunan küçük bir yeri oduncu sığınağını satın almış. Son 6 yılını orada geçirdikten sonra tam bir hafta önce evinde öldürüldü. Adamın son derece ilginç bazı özellikleri vardı. Günlük hayatında katı bir püritenmiş, sessiz, asık suratlı bir adam. Ev halkı, kendisi dışında karısı, 20 yaşındaki kızı ve iki de bayan hizmetçiden oluşuyor. Ki bu hizmetçiler sürekli olarak değişiyor. Zira pek neşeli bir çalışma ortamı değil, dayanılmaz bile denilebilir. Anlatılanlara göre adam ara sıra içermiş ve krizi tuttu mu, ondan kötüsü olmazmış. Karısını ve kızını gecenin bir yarısında kapı dışarı ettiği söyleniyor. Onları bahçenin ortasında öyle bir dövermiş ki çalıklarından civardaki bütün insanlar uyanırmış. Bir keresinde davranışları ile ilgili onunla konuşmak isteyen yaşlı bir rahibe saldırmaktan sorgulanmış. Yani kısacası Bay Holmes, Peter Kereden daha tehlikeli bir adam bulmak için geniş çaplı bir araştırma yapmak gerek. Üstelik duyduğum kadarıyla gemisini yönetirken de aynı sert karakterini koruyormuş. Denizciler arasında Kara Peter olarak biliniyormuş. Bu ismi almasının sebebi yalnızca esmer oluşu ve siyah renkli koca sakalı değil, etrafında dehşet saçan önünden de kaynaklanıyormuş. Etrafındaki bütün insanların ondan nefret ettiğini, ondan uzak durmayı seçtiğini belirtmeme gerek yoktur herhalde. Hazin sona gelince onun için yas tutan tek bir kişi bile duymadım. Adamın kulübesinde yapılan araştırmaların sonucunu okumuşsunuzdur Bay Holmes ama dostunuz bulguları duymamış olabilir. Evinin birkaç yüz metre dışında kendisine küçük bir kulübe yapmış. Kendi deyimiyle kamarası ve her gece orada uyurmuş. Tek odalı küçük bir kulübe, 5'e 3 metre. Anahtarlarını cebinde saklıyormuş. Yatağını kendi yapar, ortalığı kendi temizler ve kimsenin oraya ayak basmasına izin vermezmiş. İki tarafında küçük pencereler var ama bunlar hiçbir zaman açılmayan perdelerle örtülüymüş. Pencerelerden biri yola baktığı için insanlar geceleyin ışığının yandığını görünce kulübeyi birbirlerine gösterip Karapeter'in içeride ne yaptığını merak edip durmuş yıllar boyunca. Araştırmada çıkan en sağlam kanıtı sağlayan da bu pencereydi by Holmes. Hatırlarsanız Slater isimli bir taş ustası gece saat 11 civarında Rowe ormanından geçiyormuş. Bu olay cinayetten iki gün önce meydana gelmiş. Söz konusu araziden geçerken durmuş ve ağaçların arasından net bir şekilde görülen ışıklı pencereye bakmış. Bir adamın gölgesinin perdeye yansıdığını gördüğüne yemin ediyor. Peter Carey'nin süliyeti olmadığından da emin. Sakallı bir adammış ama sakalı kaptanınkinden kısaymış ve garip bir şekilde ileri doğru kabartılmışmış. Slater böyle söylüyor ama son iki saatini barda geçirmişti ve yolla pencerenin arasındaki mesafede küçümsenecek gibi değil. Üstelik bu olay pazartesi günü gerçekleşmiş. Cinayet ise çarşamba işlendi. Peter ölmeden önceki salı son derece sinirliymiş. Sarhoş, vahşi bir hayvan kadar da saldırgan ve tehlikeli. Evinde teröristirmiş. Öyle ki kadınlar onun yaklaştığını duyar duymaz saklanmış. Akşamın ilerleyen saatlerinde kendi kulübesine çekildiğini belirtiyorlar. Ertesi sabah penceresi açık uyuyan kızı o yönden gelen korkunç bir çığlık duymuş. Ama sonuçta babası sarhoşken kendi kendine bağırıp haykırması olağan olduğu için hiç üstünde durulmamış. Yedide kalkan hizmetçilerden biri kulübenin kapısının açık olduğunu fark etmişse de adamın öfkesinden korktuklarından biri gidip de ne olduğunu bakmaya cesaret edene kadar öğlen olmuş. Kapıdan içeri kafalarını uzatır uzatmaz, beti benizleri solmuş bir halde kasabaya kadar koşmalarına neden olacak bir manzarayla karşılaşmışlar. Bir saat sonra da ben davayı almış, olay yerine gitmiştim. Evet Bay Holmes, bildiğiniz gibi oldukça sağlam sinirlerim vardır ama sizi temin ederim ki o küçük kulübenin kapısından içeri baktığımda ben bile şiddetle sarsıldım. Sinek vızıltısı korosu eşliğinde yerler, duvarlar mezbahaya dönmüştü. Korkunç bir manzaraydı. Adam oraya kamera diyordu ve bir kamera olduğu kesindi. Bir gemide olduğuna rahatlıkla inanabilirdin. Bir köşesinde tek kişilik bir ranza, diğerinde ise kocaman bir denizci sandığı, deniz haritaları, deniz atının bir resmi ve bir rafa dizilmiş seyir defterleri. Bir kaptanın kamerasında görmeyi beklediğin her şey vardı. İşte orada her şeyin tam ortasında bu adamın kendisi duruyordu. İşkence görmüş, kayıp bir ruh misali yüzü çarpılmış, çektiği ızdırabıyla koca sakalı diken diken olmuştu. Geniş göğsünün tam ortasından çelik bir zıpkın geçirilmiş, arkasındaki duvarın tahtasına gömülmüştü. Adam koleksiyondaki bir böcek gibi duvara çivilenmişti. Ölmüştü tabi, kızının duyduğu son çığlığı attığı anda ölmüş olmalı. Sizin yöntemlerinizi biliyorum efendim. Araştırmamda onları kullandım. Herhangi bir şeyin kıpırdatılmasına izin vermeden önce içerideki ve dışarıdaki zemini son derece dikkatli biçimde inceledim. Tek bir ayak izi bile yoktu. Bir tane bile görmediğin anlamına mı geliyor bu? Sizi temin ederim ki efendim, hiç yoktu. Sevgili Hopkins, şimdiye kadar birçok suç mahallini incelemiş biriyim ve şu kadarını söyleyebilirim ki, uçan bir yaratık tarafından işlenen bir cinayet görmedim. Suçlu iki ayağının üzerinde yürüdüğü sürece bilimsel araştırmacının gözünden kaçamayacak herhangi bir şeyi, küçücük bile olsa bir iz, bir işaret bırakır arkasında. Kanla kaplı bir odanın bize yardım edebilecek herhangi bir iz içermemesi bana inanılmaz geliyor. Ne var ki araştırma raporundan bazı ayrıntıları atlamış olduğunu anlıyorum. Doğru mu? Ah size hemen başvurmamakla çok büyük bir aptallık ettim Bay Holmes. Neyse hatam için üzülmenin artık hiçbir faydası yok. ''Evet, odada üzerinde özellikle düşünülmesi gereken bazı objelerin bulunduğu doğru. Biri bahsettiğim şu zıpkındı, cinayet aleti. Normalde kulübenin duvarında asılı duruyormuş. Ondan başka iki zıpkın daha vardı ve bir üçüncüsünün yeri boştu. Aletin sapında ''SS, denizatı, dandy dandi'' kelimeleri işliydi. Ki bu, katilin gözünün dönmesiyle bulabildiği ilk silaha sarıldığı izlenimini veriyor bize.'' Cinayetin gece 2'de işlendiğini ve Peter Carey'nin tamamıyla giyinik olduğunu göz önüne alırsak katiliyle bir randevusunun olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz sanırım. Masanın üzerinde duran bir şişe rom ve iki kirli bardak da bu teoriyi destekliyor. ''Evet'' dedi Holmes. ''Her iki çıkarımda gayet mantıklı görünüyor. Odada romdan başka alkol var mıydı acaba?'' ''Evet, içinde brandy ve viski bulunan bir kutu vardı sandığın üzerinde ama bizim için önem taşıdıklarını sanmıyorum çünkü şişeler doluydu, onlardan hiç içilmemişti.'' ''Öyle olsa bile orada bulunmalarının önemsiz olduğunu söyleyemeyiz.'' dedi Holmes. ''Sizin fikrinize göre davada önem taşıyan nesneleri dinlemeye devam edelim.'' ''Masanın üzerindeki tütün kesesi mesela. Masanın neresinde duruyor?'' Ortasındaydı. Kalın fok derisinden yapılmıştı. Ağzının bağlanması için deri ipleri bulunan sert, düz kıllı bir torba. Kapağın altında P-C harfleri vardı ve içinde de 50 gram sert bir gemici tütünü. Mükemmel. Başka? Stanley Hopkins cebinden bir not defteri çıkardı. Dışı yıpranmış ve eskimiş. Sayfaları gerçek renklerini kaybetmişti. Birinci sayfada J-H-N Harfleri ve 1883 tarihi yazılmıştı. Holmes defteri masanın üzerine koyup kendine özgü titizliğiyle onu incelerken Hopkins'le ben onun omuzlarının üzerinden bakıyorduk. İkinci sayfada K, P, D harfleri yazılmış, onun arkasındaki birkaç sayfada bir sürü sayı vardı. Bir sayfaya başlık olarak Arjantin yazılmış, birinde Costa Rica, başka birinde de San Paulo ve her bir başlığı işaretler ve sayılarla dolu sayfalar takip ediyordu. ''Bütün bunlardan ne çıkarıyorsunuz?'' diye sordu Holmes. Görünüşe göre menkul kıymetler borsasının hisseder listesi. JHN'nin bir komisyoncunun isimlerinin baş harfleri, KPD'nin de onun müşterisinin olabileceğini sanıyorum. ''Bence Kanada Pasifik Demir Yollarını deneyebilirsin mesela.'' dedi Sherlock Holmes. Stanley Hopkins dişlerinin arasından küfredip dizini yumrukladı. ''Ah ne kadar da körmüşüm.'' diye haykırdı. ''Tabii ya tam dediğiniz gibi.'' O halde bir tek J, H, N kalıyor geriye çözmek için. Mengul kıymetler borsasının eski listelerinin hepsini taradım ve bu harflere uyan bir isim olan 1883 yılına ait kimseyi bulamadım. Yine de elimdeki bu ipucunun diğer hepsinden daha önemli olduğunu hissediyorum. İtiraf etmelisiniz ki Bay Holmes, odada bulunan ikinci kişinin isminin baş harfleri de olabilirler. Yani katilin ta kendisinin. Ayrıca değerli senetlerle ilgili bir belgenin varlığının vakaya girmesiyle beraber cinayet sebebine dair bir ipucu elde ettiğimizi de söylemek isterim. Sherlock Holmes'un yüz ifadesinden bu yeni gelişmenin onu tamamen afallattığı açıkça okunabiliyordu. Vardığın noktaların her ikisine de katılmalıyım diye belirtti. Araştırma raporunda yer almayan bu defterin şimdiye kadar oluşturduğum bütün fikirleri değiştirdiğini itiraf etmeliyim. Sonuçla ilgili teoride bu defterin yerini kesinlikle göremiyorum. Burada kayıtlı olan senetlerden herhangi birini bulmak için bir çabaya giriştiniz mi acaba? Şu anda ofislerde bir araştırma yürütülüyor ama korkarım Güney Amerika firmalarının hissedarlarıyla ilgili kayıtların Güney Amerika'da aranması gerekecek. Hisselerin yerini bulana kadar en az birkaç hafta geçer. Holmes bu arada büyüteciyle defterin kapağını incelemişti. Burada bir leke var öyle değil mi? dedi. Evet efendim bir kan lekesi. Defteri yerde bulduğumu söylemiştim. ''Kan lekesi üstte, miydi, altta mı?'' ''Kenarında, masanın yanında.'' ''Ki bu defterin suçun işlenmesinden sonra düştüğünü ispatlıyor tabii.'' ''Kesinlikle, Bay Holmes. Ben de o noktaya dikkat ettim ve vardığım çıkarıma göre katil hızla kaçarken defteri düşürdü. Defter kapının yakınlarındaydı. Yanılmıyorsam ölen adamın eşyalarının arasında hiç hisse bulunmadı değil mi?'' ''Hayır efendim.'' ''Bir soygunun yapıldığını düşünmene sebep olacak bir şeye rastladın mı?'' Hayır efendim. Hiçbir şeye dokunulmamış gibiydi. Olur şey değil. Gerçekten de ilginç bir vaka. Ama bir bıçak vardı öyle değil mi? Evet bir bıçak vardı ve kınında duruyordu. Ölü adamın ayaklarının dibindeydi. Bayan Kerry bıçağın kocasına ait olduğunu ifade etmiş bulunuyor. Holmes düşüncelere dalmış bir halde bir süre sessizce oturdu. Pekala dedi sonunda. Sanırım seninle gelip cinayet mahalline bir göz atmam gerekecek. Stanley Hopkins mutlulukla yerinden sıçradı. ''Teşekkür ederim efendim. Nasıl rahatladım bir bilseniz.'' Holmes müfettişe gülümsedi. ''Bir hafta önce daha kolay bir iş olurdu.'' dedi. ''Ama araştırmadan hala bir şey çıkabilir.'' Watson, ''Zamanın varsa bize katılman beni çok sevindirirdi.'' ''Hopkins, sen de bir araba çağır. 15 dakika içinde Rove Ormanı'na doğru yola çıkabiliriz.'' Küçük bir istasyondan indikten sonra dev bir ormanın kalıntılarının içinden arabayla birkaç mil daha yol aldık. Burası bir zamanlar Sakson istilacılarını uzak tutmaya yarayan büyük ormanın bir parçasıydı. İnsan geçirmeyen bir arazi. Tam 60 yıl boyunca İngiltere'nin siperi olarak görev görmüş bir yerdi. Ormanın çok büyük bir kısmı yok edilmiş durumda. Çünkü zamanında ülkenin ilk demir işletmecileri bu bölgede açılmış ve ağaçlar demiri eritmek için teker teker kesilmişti. Kuzeyde bulunan daha zengin topraklar buranın pazar payını artık yok ettiği için geçmişte burada olanları bize hatırlatan tek şey bu zavallı koru ve topraktaki büyük yara izleriydi. Önümüzde yeşil bir tepenin üzerindeki açıklık bir alanda arazide uzanan kıvrımlı bir patika vasıtasıyla yola bağlanan uzun tek katlı taştan bir ev dikiliyordu. Bir penceresi ve kapısı bulunduğumuz yöne bakan küçük kulübe ise yola biraz daha yakın ve üç tarafı çalılarla çevrilmiş durumdaydı. Cinayet mahalline ulaşmıştık. Stanley Hopkins önce evi göstererek bizi yaşlı kır saçlı bir kadınla tanıştırdı. Kırış kırış yüzü ve kan çanağı olmuş gözlerinde gizlenen korkuyla zor yılların ve gördüğü kötü muamelenin izlerini taşıyan öldürülmüş adamın doluydu. Kadının yanında kızı duruyordu. Solgun yanaklı, sarı saçlı genç bir bayandı ve bize babasının öldüğüne sevindiğini, işini bitirmiş olan eli kutsadığını söylediği sırada gözleri meydan okurcasına parıldıyordu. Gerçekten de tüyler ürperticiydi, Karapeter'in ev halkı. Kendimizi yeniden gün ışığında bulup da ölü adamın arazide açtığı küçük batikadan yukarı yürümeye başladığımız sırada rahat bir nefes aldığımızı söyleyebilirim. Kulübe görüp görülebilecek en basit evlerden biriydi. Tahta duvarlı, düz çatılı, bir penceresi kapının yanında, diğer penceresi de diğer tarafta olan küçük bir binaydı. Stanley Hopkins cebinden anahtarı çıkarıp kilide eğilmişti ki yüzünde biraz şaşkınca bir merakla durdu. ''Biri kilitle oynamış.'' dedi. Buna kuşku yoktu. Tahta kesilmiş, yeni oluşmuş çizikler boyanın altında bembeyaz görünüyordu. Oldukça tazeydiler. Holmes bu sırada pencereyi incelemişti ili pencereyi de zorlamış, her kimse içeri girmek konusunda başarısız olmuş. Çok beceriksiz bir hırsızmış açıkçası. ''Bu çok ilginç.'' dedi müfettiş. ''Bu izlerin dün burada olmadıklarına yemin edebilirim. Belki de kasabadan gelen bir meraklıdır.'' diye tahminde bulundum. Küçük bir olasılık. Pek azı bu topraklara ayak basmaya cesaret edeceği gibi, daha da azı bu kulübeye girmeye çalışır. ''Siz ne düşünüyorsunuz Bay Holmes?'' ''Şansımızın yaver gittiğini.'' Yani adamın tekrar geleceğini düşündüğünüzü mü söylemeye çalışıyorsunuz? Büyük olasılıkla kapıyı açık bulacağını düşünerek gelmiş. Küçük bir çakının yardımıyla içeri girmeye çalışmış. Başaramamış. Ne yapacaktır sizce? Ertesi gece daha işe yarar bir aletle geri gelecektir. Tam üstüne bastın. Burada pusu kurup onu yakalamazsak sadece kendimizi suçlayabiliriz. Şimdi kulübenin içini görelim derim ben. Dehşetin izleri silinmişti ama küçük odadaki mobilyalar cinayet gecesindeki haliyle duruyordu. Holmes tam iki saat boyunca bütün dikkatini vererek eşyaları teker teker incelediyse de araştırmasının başarılı olmadığı yüzünden okunuyordu. Sabırlı araştırması boyunca sadece bir defa duraksadı. ''Bu raftan bir şey aldın mı Hopkins?'' ''Hayır. Dediğim gibi hiçbir şeye dokunmadım. Buradan bir şey alınmış. Rafın bu kenarında odanın geri kalan kısmındakinden daha az toz var.'' Yan yatmış bir kitap ya da bir kutu olabilir. Pekala burada başka bir şey yapamayacağım açık. Watson bu güzel ormanda yürüyüşe çıkıp birkaç saatimizi kuşlara ve doğaya ayıralım. Daha sonra burada tekrar buluşuruz. Gece gelen beyefendiyle tanışabilecek miyiz bakalım. Küçük pusumuzu kurduğumuzda saat 11'i geçmişti bile. Hopkins kulübenin kapısını açık bırakma taraftarıydı ama Holmes bunun yabancının şüphesini uyandıracağını düşünüyordu. Kilit son derece basitti ve kapıyı açmak için gereken tek şey sağlam bir bıçaktı. Holmes içeride değil dışarıda pencerenin altındaki çalıların arasında beklememizde ısrar etmişti. Bu şekilde bir ışık yakması halinde adamımızı görebilecek, ziyaretinin amacını öğrenebilecektik. Uzun ve sıkıcı bir nöbetti. Yine de suyun yakınında saklanarak suya gelecek ilk hayvana pusuya yatmış avcının hissettiği heyecanı getiriyordu beraberinde. Karanlığın içinden bize her an saldırabilecek ne çeşit vahşi bir hayvanı beklemeliydik. Kaçmak için pençesini, dişlerini kullanacak ve sadece zorlu bir mücadele ile yakalanabilecek bir yırtıcı. Suçların kaplanı mıydı yoksa zayıf ve korumasız olanların haricinde kimseye zarar veremeyecek, gücünü kaybetmiş bir çakal mı çıkacaktı ortaya acaba? Tek kelime etmeden çalıların arasında oturup gelecek kişiyi bekledik. Evlerine geç dönen kasaba sakinlerinin ayak sesleri ya da kasabanın kendisinden gelen de ilk başlarda nöbetimizi kolaylaştıran. Ama bu sesler teker teker yok oldu ve sonunda kendimizi tam bir sessizliğin ortasında bulduk. Bir tek gecenin ilerlediğini anlamamızı sağlayan uzaktaki kilise çanının ve üstümüzdeki yapraklara düşen yumuşak yağmur damlalarının sesleri duyuluyordu artık. Saatin iki buçuk olduğunu haber veren çanlar çalmıştı. Yani şafaktan önceki en karanlık saati yaşıyorduk. Sonra kapı tarafından gelen kısa ama yüksek bir klik sesiyle üçümüz birden irkildik. Patikada biri vardı. Uzun süre hiçbir ses duyulmadı ve ben yanlış alarm olduğunu düşünmeye başlamıştım artık. Fakat birden kulübenin diğer tarafından korkusuz adımların atıldığı metalik bir takım seslerin geldiğini duyduk. Adam kilidi açmaya çalışıyordu. Bu sefer daha becerikli olduğu ya da daha iyi bir aletle geldiği açıktı. Çünkü birden menteşelerin gıcırdadığını duyduk. Bir kibrit çakıldı ve bir saniye sonra içerden mumun düzgün ışığı süzülmeye başladı. Tül perdelerin arkasından içeride olanlara bakıyorduk üçümüz de. Gecenin getirdiği ziyaretçi, siyah bıyığı bembeyaz yüzünde iyice belirginleşmiş, zayıf, genç bir adamdı. Yirmesini geçeli çok olmamıştı. Hayatım boyunca onun kadar korkmuş görünen birine daha rastlamamıştım. Dişlerinin takırdaması açıkça belli oluyor ve her tarafı titr titriyordu. Bir beyefendi gibi giyinmişti. Ceket, diz altından büzgülü bir pantolon ve bir de kep vardı üzerinde. Dehşet dolu gözlerle etrafını incelerken onu seyrediyorduk. Sonra mumu masanın üzerine koyup kulümenin göremediğimiz köşelerinden birinde kayboldu. Büyük bir kitapla döndü. Rafın üzerinde dizili duran seyir defterlerinden biriydi bu. Masaya yaslanıp aradığı başlığa gelene kadar sayfaları hızlıca taradı. Birden yumruğunu öfkeyle sıkarak kitabı kapattı. Köşedeki yerine koydu ve mumu söndürdü. Kulübeden henüz adamını bile atmamıştı ki Hopkins koluna yapıştı. O an yakalandığını anlayan genç adamın dehşetle iç çekişini duyduk. Mum tekrar yakıldı ve titreyen zavallı tutsağımızı yakından görebildik. Denizci sandığının üzerine çöktü ve çaresiz gözlerle sırayla hepimize baktı. Evet delikanlı, dedi Stanley Hopkins. Kimsin ve burada ne işin var? Adam kendini toparlamaya çalıştı ve omuzlarını dikleştirerek bizimle yüzleşti. Sizler polisiniz değil mi? dedi. Şimdi de Kaptan Peter Carey'nin ölümüyle bir alakam olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sizi temin ederim ki masumum. Bunu göreceğiz, dedi Hopkins. Her şeyden önce söyle bakalım. Adın nedir? John Hoplin-Nelligan. Holmes ve Hopkins'in hızlıca bakıştığını gördüm. ''Burada ne işim var?'' ''Söylediklerim aramızda kalacak mı?'' ''Hayır, tabii ki kalmayacak.'' ''O halde neden söyleyeyim?'' ''Bir cevabın yoksa mahkemede işin çok zorlaşabilir.'' Genç adam tekrar inledi. ''Peki anlatacağım.'' dedi. ''Neden anlatmayayım ki? Bu eski skandalın tekrar su yüzeyine çıkması fikrinden nefret ettiğimi söylemeliyim yine de. Neyse, Dawson ve Neligan isimlerini duydunuz mu hiç?'' Hopkins'in yüzünden bu isimleri ilk defa duyduğunu anladım. Öte yandan Holmes çok ilgili görünüyordu. ''Batı bankacılarını kastediyorsun.'' dedi. Bir milyonu batırdılar. Cornwall'daki ailelerin en az yarısını iflasa sürüklediler ve Neligan ortadan kayboldu. Ta kendileri. Neligan benim babamdı. Sonunda bir yerlere varmaya başlamıştık. Fakat yine de kaçan bir bankacı ile Kaptan Peter Carey'nin kendi zıpkınıyla bir duvara çivilenmesinin arasında büyük bir uçurum var gibiydi. Hepimiz genç adamın söyleyeceklerine kulak kabartmıştık. Gerçekten sorumlu olan aslında sadece babamdı. Dawson emekli olmuştu. Ben o zamanlar henüz 10 yaşındaydım ama etrafımda olup biten şeylerin korkunçluğunu ve utancını hissedecek kadar büyümüştüm. Babamın bütün hisseleri alıp kaçtığı söylenmiştir bugüne kadar. Bu doğru değil.'' O, hepsini paraya çevirebilmesi için yeterince zaman verilmesi durumunda her şeyin düzeleceğini ve bütün hissedarların parasının tamamen geri ödeneceğine inanıyordu. Tutuklanması için emir verilmeden hemen önce Norveç'e gitmek üzere yatıyla denize açıldı. Anneme veda ettiği o son geceyi hala hatırlıyorum. Yanında götürdüğü senetlerin bir listesini bize bıraktı ve çok geçmeden onurunu, ismini tazelemiş bir şekilde geri döneceğine, ona güvenen tek bir insanın bile acı çekmeyeceğine yemin etti. Onu gördüğümüz, ondan bir haber aldığımız son gündü o. Yatı da, kendisi de ortadan kayboldu. Annemle ben, ikisinin de, yanındaki bütün o senetlerle beraber denizin dibinde olduğuna inanmışızdır hep. Gelelim günümüze. Kendisi iş adamı olan sadık bir dostumuz vardı ve o bir süre önce babamın yanında götürdüğü bazı senetlerin tekrar piyasaya çıktığını fark etti. Şaşkınlığımızı tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. İlk başta kime ait olduklarını bulmak için aylarımı harcadım ve en sonunda uzun ve zor bir araştırmadan sonra ilk satıcının bu kulübenin sahibi yani Kaptan Peter Carey olduğunu fark ettim. Doğal olarak adamla ilgili biraz araştırma yaptım ve tam babamın Norveç'e doğru yol aldığı sırada Kuzey Denizi'nden dönen bir balina gemisinin başında olduğunu keşfettim. O yılki ilkbahar fırtınalı geçmiş, güneyden arka arkaya boralar gelip durmuştu. Babamın yatı kuzeye sürüklenmiş. Orada Kaptan Peter Carey'nin gemisiyle karşılaşmış olabilir pekala. Böyle olduysa eğer babamın başına neler gelmişti. Her ne olduysa... Peter Carey ve hisse senetleriyle ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak olursam, babamın onları satmadığını, dolayısıyla giderken kendi çıkarlarını gözetmediğini ispatlamış olacaktım. Sasekse kaptanı görme umuduyla gelmiştim. Ama tam da bu sırada bu korkunç cinayetin işleneceği tuttu. Soruşturma raporları sayesinde kaptanın kamerasının yerini ve seyir defterlerini de burada tuttuğunu öğrendim. Birden 1883 Ağustos'unda deniz atında neler olduğunu öğrendiğim takdirde babamın kaderini de öğrenmiş olacağımı anladım. Dün gece bu seyir defterine ulaşmaya çalıştıysam da içeri girmeyi başaramadım. Bu gece yine denedim ve bu sefer başardım. Nafile. O ayla ilgili sayfalar ne yazık ki seyir defterinden yırtılmış. Sonrasını biliyorsunuz. Sizin ellerinizde buldum kendimi. Hepsi bu mu? diye sordu Hopkins. Evet hepsi bu. Bunu söylediği sırada gözlerini yere indirdi. Bize söylemek istediğim başka bir şey yok yani, öyle mi? Genç adam bir müddet tereddüt etti. Hayır, başka yok. Dün geceden önce buraya gelmemiştin, öyle mi? Gelmemiştim. O halde bunu nasıl açıklayacaksın, diye bağırdı Hopkins. İlk sayfasında tutsağımızın isminin ilk harflerinin yazdığı ve kapağında kan nekesi olan küçük defteri kaldırarak. Zavallı çocuk olduğu yerde çöktü. Bütün vücudu titremeye başlarken yüzünü ellerinin arasına gömdü. ''Onu nerede buldunuz?'' diye inledi. ''Bilmiyordum. Onu otelde kaybettiğimi düşünmüştüm.'' ''Bu kadarı yeter.'' dedi Hopkins sertçe. ''Söyleyeceklerini mahkemeye takla. Şimdi benimle karakola geleceksin.'' ''Evet, Bay Holmes bana yardım etmek için buraya kadar geldiğiniz için size ve arkadaşınıza minnettarım.'' Anlaşıldığı üzere yorucu geziniz tamamıyla gereksizmiş. Yardımınız olmadan da bu vakayı çözmüş olacaktım ama yine de teşekkür borçluyum size. Brambette Oteli'nde sizin için iki oda ayırtmıştım. Şimdi hep beraber kasabaya yürüyebiliriz. Evet Watson, vakayla ilgili fikirlerini öğrenebilir miyim? diye sordu Holmes ertesi sabah dönüş yolunda. Sonucun seni tatmin etmediğini görebiliyorum. Aa yanılıyorsun sevgili Watson, kesinlikle tatminkardır. ''Ne var ki Stanley Hopkins'in yöntemlerini doğru bulmadığımı söylemeliyim. Stanley Hopkins beni hayal kırıklığına uğrattı. Ondan daha iyi şeyler beklemiştim. İnsan, mümkün görünen bir alternatif bulup doğru olmadığını ispatlamalıdır her zaman. Bu, suç dosyalarının araştırılmasında ilk koşul olmalı.'' ''Peki alternatif nedir sence?'' Benim yaptığım araştırmadan çıkan ipuçları bizi hiçbir yere götürmeyebilir tabii. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama hiç değilse onları sonuna kadar takip edeceğimi söyleyebilirim. Baker sokağında Holmes'u birçok yeni mektup bekliyordu. Birini hızla alıp açtı ve aniden neşeyle gülmeye başladı. ''Mükemmel, Watson. Alternatifimiz gelişiyor. Telgraf formlarım var mı acaba? Benim için birkaç mesaj yazmanı isteyeceğim.'' Samur, Gemiciler acenteliği, Redcliffe Yolu, 3 Adam Gönder. Yarın Sabah Saat onda Gelsinler. Basil.'' O taraftaki ismim bu. Basil. İkinci mesaj şöyle. ''Müfettiş Stanley Hopkins, Lord Sokağı, No 46, Brixton. Yarın Sabah Saat 9.30'da Kahvaltıya Gel.'' Önemli. Gelemeyeceğin takdiri de telgraf gönder. Sherlock Holmes. ''İşte bu kadar Watson. Bu iğrenç vaka tam tamına 10 gündür uykularımdan ediyordu beni.'' Bu vesileyle onu tamamen aklımdan siliyorum. Yanılmıyorsam yarın vakayı sonsuza kadar unutabileceğiz. Müfettiş Stanley Hopkins ertesi sabah tam saatinde geldi ve üçümüz Bayan Hudson'ın hazırladığı mükemmel kahvaltı masasına oturduk. Genç müfettiş gösterdiği başarıdan dolayı son derece neşeliydi. ''Vardığın sonuçların doğruluğundan kesinlikle emin misin?'' diye sordu Horns. ''Bundan daha tamamlanmış bir vaka düşünemiyorum bile.'' ''Bana o kadar tamamlanmış görünmedi açıkçası.'' Beni şaşırtıyorsunuz Bay Holmes. Daha ne olsun ki? Oluşturduğunuz senaryo vakadaki her noktayı aydınlatıyor mu? Kesinlikle. Genç Neligan'ın cinayeti işlediği gün Bramleti Oteli'ne yerleştiğini öğrendim. Golf oynamak maksadıyla geldiğini söylemiş. Odası zemin kattaydı ve istediği saatte rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Söz konusu gecede oduncu sığınağına indi. Peter Carey'i kulübesinde gördü. Onunla tartışmaya başladı ve zıpkını kaparak adamı öldürdü. Yaptığı şeyin dehşetinin farkına vararak kulübeden kaçtığı sırada da Peter Carey'i sorgulamak maksadında yanında getirdiği defterini düşürdü. Hisse senetlerinin bazılarının yanına işaret konmuş olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Diğerleri, ki çoğunluğu onlar oluşturuyordu, işaretsizdi. İşaretli olanlar Londra piyasasında ortaya çıkmış olanlardı ve diğerleri büyük ihtimalle hala Carey'nin elindeydi. Genç Neligan kendi de anlattığı gibi babasının adını temizlemek için onları istiyordu. Kaçışından sonra bir süre kulübeye yaklaşmaktan korktu ama sonunda ihtiyaç duyduğu bilgiyi almak amacıyla yine de gitmek zorunda kaldı. Bu kadar basit işte. Daha açık olabilir mi hiç? Holmes gülümseyerek kafasını hayır anlamında salladı. ''Bana kalırsa eksik bir tarafı var Hopkins ve bu özünde imkansız olduğudur.'' ''Bir zıpkını bir cesetten geçirmeyi denedin mi hiç?'' ''Hayır mı? Ah beyefendi böyle ayrıntıları atlamamalısın.'' Dostum Watson, bütün bir sabahımı, özellikle de o işi denemek için harcadığımı size söyleyebilir. Hiç kolay olmadığını, güçlü ve işleme alışkın bir kol gerektirdiğini söyleyebilirim. Söz konusu olan adamı öldüren darbe o kadar büyük bir güçle indirilmişti ki, zıpkının ucu duvarı bile deldi. Tutukladığın o kansız, cansız gencin bu denli korkunç bir şeyi yapabileceğini düşünmüyorsundur herhalde. Gecenin bir yarısı Karapeter'le beraber rom içen adam o muydu acaba?'' İki gece öncesinde perdeye yansıyan profil ona mı aitti? Hayır, hayır Hopkins. Aramamız gereken başka biri var. Çok daha tehlikeli biri. Holmes konuştukça müfettişin yüzü karardıkça karardı. Umutları ve başarıları teker teker suya düşüyordu ama mücadele etmeden vazgeçmeye niyetli değildi. Neligan'ın o gece orada olduğu gerçeğini inkar edemezsiniz Bay Holmes. Defter bunu ispatlıyor. Siz onlarda ufak bir eksikliği göstermişseniz de ben jüriyi ikna etmeye yetecek kadar kanıt toplamış bulunuyorum. Hem sonra ben benim adamımı yakaladım. Sizin korkunç adamınıza gelince o nerede? Zannedersem şu anda merdivenlerden çıkıyor, dedi Holmes büyük bir ciddiyetle. Watson, tabancayı ulaşabileceğim bir yere koysan iyi olur. Ayağa kalkıp yanındaki bir sehpaya üzeri yazılı bir kağıt koydu. Evet, artık hazırız, dedi. Dışarıda kaba sesli birinin konuşmaları geliyordu ve Bayan Hudson birden kapıyı açtı. Kaptan Basili soran üç adamın geldiğini haber verdi. ''Onları teker teker içeri gönderin.'' dedi Holmes. İçeri gelen ilk kişi al yanaklı, beyaz favorili, elma gibi yüz yuvarlak bir adamdı. Holmes cebinden bir mektup çıkarmıştı. ''İsmin ne?'' diye sordu. ''James Lancaster.'' ''Üzgünüm Lancaster ama yerimiz kalmadı.'' Burada buraya kadar gelerek girdiğiniz zahmeti karşılayacak yarım bir altın var. Buradaki odaya girip birkaç dakika beklemenizi rica edeceğim. İkinci adam uzun ve inceydi. Düz saçlı, çökük yanaklı biriydi. İsmi Huck ve o da yarım altını ile beraber birkaç dakika bekleme komutunu aldı. Gelen üçüncü adam dikkate değer bir görünüşe sahipti. Buldoğunkine benzeyen korkunç bir suratı birbirine karışmış saç ve sakalla çevrelenmişti. Koyu renkli gözleri, tiflik tiflik olmuş gür, uzun kaşlarının arkasında fırıl fırıl dönüyordu. Selam verdi ve bir denizci edasıyla durup kepini ellerinde çevirmeye başladı. İsmin? Patrick Cairns. Zıpkıncı. Evet efendim, yirmi altı yolculuk. Dandiye'de gitmişsindir herhalde. Evet efendim. Ve bir araştırma gemisinde görev almaya hazırsın. Evet efendim. Ne kadar istiyorsun? Ayda sekiz sterlin. Hemen başlayabilir misin? Sandığımı alır almaz. Kağıtların yanında mı? Evet efendim. Cebinden yıpranmış, yağlanmış bir form defteri çıkardı. Holmes kağıtlara bir göz atıp onları adama verdi. Tam aradığımız adamsın, dedi. Anlaşma şuradaki sehpada duruyor. Onu imzalar imzalamaz iş senin. Denizci odadan geçerek kalemi eline aldı. Burayı mı imzalayacağım, diye sordu sehpanın üzerine eğilerek. Holmes kağıda bakıyormuş gibi adamın omzunun üzerinden eğildi ve iki elini denizci'nin boynundan geçirdi. Evet bu kadar dedi. Çelikten bir şeylerin birbirlerine çarptığını anlatan bir klik ve öfkeli bir boğanın gürlemesine benzer bir ses duydum. Gözümü açıp kapayana kadar Holmes ile denizci yerde yuvarlanmaya başlamıştı. Adam o kadar güçlüydü ki Hopkins'le ben onu kurtarmak için hemen atılmasak Holmes'ün büyük bir ustalıkla bileklerine geçirdiği kelepçelere rağmen dostumu çok kısa bir sürede alt edecekti. Dabancanın soğuk ağzını şakağına dayadığımda karşı koymasının hiçbir işe yaramayacağını ancak kavradı. Ayak bileklerini bağladık ve mücadeleden sonra nefes nefese kalmış bir şekilde ayağa kalktık. ''Gerçekten özür dilemeliyim Hopkins'' dedi Sherlock Holmes. ''Korkarım omletlerimiz soğudu.'' Her neyse, kahvaltının geri kalanını yine de afiyetle yiyeceksin. Öyle değil mi? Sonuçta vakayı mükemmel bir şekilde çözdüğümü düşününce, Stanley Hopkins küçük dilini yutmuş gibi görünüyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum Bay Holmes, demeyi başardı sonunda, kıpkırmızı olmuş bir şekilde. Sanırım en başından beri kendimi aptal durumuna düşürdüm. Hiç unutmamam gereken bir şeyi şimdi anlıyorum. Siz usta, ben de öğrenciyim. Şimdi yaptıklarınızı gördüğümde bile bunları nasıl yaptığınızı ya da ne anlama geldiklerini anlayamıyorum. Ee dedi Holmes neşeyle. Hepimiz deneyimler yaşayarak öğreniriz ve senin bu seferki dersin her vakada bir alternatif olabileceğini görmezden gelmemen gerektiğiydi. Kendini genç Nelligan'a o kadar kaptırmıştın ki Patrick Keynes'i yani Peter Carey'nin gerçek katilini düşünmeye ayıracak tek bir saniyen bile olmadı. Denizci'nin kaba sesi konuşmamızı böldü. ''Bakın bayım.'' dedi. ''Bu şekilde itilip kakılmaya bir şey demiyorum ama konuşurken her şeyin doğru ismini kullanmanızı isterim açıkçası. Siz benim Pete katili olduğumu söylüyorsunuz. Bense onu öldürdüğümü söylüyorum. Arada büyük fark var bana kalırsa. Belki bana inanmıyorsunuzdur. Belki de size palavra sıktığımı falan düşünüyorsunuzdur.'' ''Hiç de değil.'' dedi Holmes. ''Söyleyeceklerini dinliyoruz.'' ''Kısa bir hikayedir ama Tanrı adına yemin ederim ki her kelimesi doğru.'' Ben Kara Peter'ı tanırdım ve o bıçağını çıkarınca ben de ona zıpkın fırlattım. Ya o ölecekti ya ben. Bunu biliyorum. İşte öyle öldü. Siz isterseniz buna cinayet diyebilirsiniz. Fark etmez. Kara Peter'ın bıçağını kalbimde hissetmektense boynumda bir iğple ölmeyi tercih ederim. Bütün bunlar nasıl oldu? diye sordu Holmes. Her şeyi en baştan anlatacağım. Ama daha kolay konuşabileyim diye önce beni biraz oturtsanız... Her şey 1883'te başladı. Ağustos ayında Peter Carey, deniz atının kaptanı, ben de geminin yedek zıpkıncısıydım. Buzluktan yeni çıkmıştık ve pruva rüzgarından başka bir haftadır süren güney rüzgarları eşliğinde evimize dönüyorduk ki kuzeye sürüklenmiş küçük bir tekneye rastladık. Tek bir adam vardı teknede. Denizcilikten hiçbir şey anlamayan bir kara adamı. Mürettebatı teknenin batacağını sanmış ve filik aya atlayıp Norveç sahillerine gitmeye çalışmış. Herhalde hepsi boğulmuştu. Neyse onu gemiye aldık. Şu adamı yani. Ve kaptanla ikisi kameraya kapanıp uzun uzun konuştu. Adamla beraber gemiye aldığımız bütün bagaj küçük metal bir kutudan ibaretti. Benim bildiğim kadarıyla ismi hiç söylenmedi ve gemideki ikinci gecesinde de ortadan kayboldu. Öyle birdenbire sanki hiç gelmemiş gibi. Konuşulanlara göre ya kendisini güverteden atmıştı ya da içinden geçtiğimiz fırtınada düşmüştü. Başına gerçekten nelerin geldiğini sadece tek bir kişi biliyordu, o da bendim. Kendi gözlerimle kaptanımızın onu gecenin bir yarısında denize attığını görmüştüm. Bu, Shetland'ın ışıklarını görmemden iki gün önceydi. Ben bildiklerimi kendime sakladım ve arkasından ne çıkacağını görmek için bekledim. İskoçya'ya döndüğümüzde her şey unutuldu ve kimsenin aklına soru sormak gelmedi. Bir yabancı kaza eseri ölmüştü işte. Kimsenin burnunu sokacağı bir iş değildi. Peter Carey bu olaydan kısa bir süre sonra denizciliği bıraktı ve ben onu bulana kadar aradan birkaç yıl geçti. Adamı denize atma sebebinin o metal kutunun içindekiler olduğunu düşünmüştüm ve çenemi kapalı tuttuğuma göre bana para vermesi gerektiğine karar verdim. Onu Londra'da görmüşlerdi. Bir denizciden nerede yaşadığını öğrendim ve eski kaptanımı köşeye sıkıştırmak maksadıyla onu bir ziyaret edeyim dedim. İlk gece gayet makul davrandı. Beni hayatımın sonuna kadar denizlerden kurtaracak bir miktar vermeye hazırdı. Her şeyi iki gece sonra ayarlayacaktık. O gece yanına gittiğimde Zizurna sarhoş ve çok sinirli bir haldeydi. Oturup içtik ve eski günleri yad ettik. Ama ne kadar içersek suratındaki ifade de o denli kötüleşiyordu. Duvardaki zıpkına dikkat ettim ve gece bitmeden ona ihtiyacımın olabileceğini düşündüm. Kara Peter sonunda bana patladı. Küfretmeye, bağırmaya başladı. Gözlerinde cinayet okunurken elinde sustalısının bana doğru sallıyordu. Fakat onu daha açamadan zıpkınla saldırıya geçtim. Yüce Tanrım, nasıl bir çığlıktı o. İnanın bana artık uyku uyuyamıyorum. Gözlerimi kapadığım anda yüzünü görüyorum. Kanları etrafımda fışkırırken orada öylece durup bekledim ama etraf sessizdi. Cesaretimi tekrar toplayıp etrafa bakındım ama işte orada. Raflardan birinde duruyordu, metal kutu. Peter Kerin'in onun üzerinde ne hakkı varsa... Benim de o kadar vardı. Onu yanıma alıp kulübeden çıktım ama giderken bir aptal gibi tütün kesemi masada unutmuştum. Şimdi hikayenin en garip kısmına geliyorum. Daha kapıdan dışarı adımımı atmıştım ki birinin geldiğini duydum ve hemen çalıların arkasına saklandım. Patikanın aşağı bir adam geliyordu. Kulübeye girdi, sanki hayalet görmüş gibi çığlık çığlığa bağırdı. Sonra da gözden kaybolana kadar bütün gücüyle koşarak uzaklaştı. Kim olduğunu, niye geldiğini kesinlikle bilmiyorum. Bana gelince ben 10 mil yürüdükten sonra Turnbridge Wells'te bir trene atlayıp Londra'ya geldim. Kutunun içindekilere baktığımda para olmadığını anladım. Satmaya cesaret edemeyeceğim kağıtlardan başka bir şey yoktu içinde. Kara Peter'ı elimden kaçırmıştım ve cebimde 5 kuruş olmadan Londra'nın ortasındaydım. Yapabileceğim tek şey işime devam etmekti. ''Zıpkıncılar ve yüksek maaşla ilgili bu ilanı gördüm ve gemiciler acentesine gittiğimde de beni buraya yolladılar. İşte bütün bildiklerim bu kadardır ve size tekrar söylüyorum. Kara Peter'ı öldürdüysen bile kanunların bana teşekkür etmesi gerek. Çünkü onları kenevir bir ip masrafından kurtardım.'' ''Bu durumda her şey gayet açık.'' dedi Holmes, ayağa kalkıp piposunu yakarak. Hopkins, ''Sanırım tutukluyu güvenli bir yere götürmenin zamanı geldi. Bu oda bir hücre olarak iyi bir yer değil.'' Ve Bay Patrick Cairns halımızda fazlasıyla büyük bir yer kaplıyor. Bay Holmes, dedi Hopkins, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçi olayı nasıl çözdüğünüzü hala anlayabilmiş değilim ya. Çok basit, en başından doğru ipucunu elde etme şansına sahip olmakla. Tabii şu defterden haberdar olsam belki ben de senin gibi yanlış yola sapabilirdim. Duyduğum her şey beni aynı yöne götürüyordu. Zıpkını kullananın inanılmaz kuvveti ve onu kullanmadaki ustalığı, Rom içirilmiş olması, Fok derisinden tütün kesesi, unutmayın içinde sert bir çeşit tütün vardı ve bütün bunlar bir denizciyi işaret ediyordu. Üstelik banine avcılığı yapmış bir denizciyi. Kesenin içinde yazılı olan PC harflerinin tamamen tesadüf olduğundan, Peter Kerry'nin kesesi olmadığından emindim. Çok ender pipo içen biri olmasının yanı sıra kulübesinde bir pipo bulunamadı. Hatırlarsanız kulübede viski ya da brendi olup olmadığını sormuştum. Olduğunu ama onlardan içilmediğini ifade etmiştiniz. Sizce denizci olmayan kaç kişi viski gibi güzel bir içki varken rom içer? Evet aradığımız katilin bir denizci olduğundan emindim. Peki ama onu nasıl buldunuz? Saygıdeğer beyefendi artık her şey çok kolaydı. Madem bir denizciydi sadece ve sadece deniz atında çalışmış biri olabilirdi. Öğrendiğim kadarıyla Kara Peter başka hiçbir gemiyle yolculuk etmemişti. Üç gün boyunca Dundee ile telgraf üzerine telgraf çektim ve sonunda 1883'te deniz atında çalışanların bir listesini elde etmeyi başardım. Zıpkıncıların arasında Patrick Cairns'i bulduğumda araştırmam sonuna yaklaşıyordu. Adamın büyük bir ihtimalle Londra'da olacağını ve ülkeyi bir süreliğine terk etmek isteyeceğini düşündüm. Bunun üzerine bir iki günümü limanda geçirip Arktik'e yapılacak bir yolculuk için adam aradığımı etrafa yaydım ve kaptan Basil'in emrinde çalışmak isteyen zıpkıncılar için cazip tekliflerde bulundu. Sonuç ortada. Olağanüstü diye bağırdı Hopkins. Harika. Genç Neligan'ı mümkün olduğu kadar çabuk bırakmalısınız diye konuştu Horns. İtiraf etmeliyim ki ona bir özür borçlu olduğunuzu düşünüyorum. Her ne kadar Peter Kerry'nin sattığı hisse senetleri sonsuza kadar kaybedilmişse de olayda bahsedilen o metal kutu Neligan'a iade edilmelidir. Arabanız aşağıda Hopkins. Artık adamınızı götürebilirsiniz. Mahkemede bana ihtiyacınız olursa Watson'la birlikte Norveç'te bir yerlerde olacağım. Ayrıntıları sonra anlatırım.